Bokem Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Espriler şakalar, bombalar, bombalamalar. Bomboleyo! Bomboleyo! Biriniz birini taklit ediyor. Hayır, o <gülüyor> sırayla yapacaktık. Hayır, gündem toplantısında ya, demiştik. Gündem toplantısında o sıraya ama ne kadar... bir isprimdi diye hatırlıyorum ben. Abi ben de anlamadım ki kimin esprisi Neyse önemli değil günaydın son iki diyoruz Son iki diyoruz beyler diyoruz Last two, last two, last two doğru, şey yapar mısın hey. <gülüyor> Oktay sen bahset hadi gider ayak Ben bahsedeyim Dünya kupasından bir G girelim evet, gir. Dünya ben Kupası, Kupası girelim Bugün Hallaç dü dünya, dünya Hiç güzel bir maç yoktu anladığım kadarıyla ben İzledin mi yoksa Timerine'ndan mı? Twitter'dan takip edin Timerine'ndan Ya da kimse izlemez Sıkıldılar herhalde Ya bir adam gibi şey Biraz heyecan katsın da ilk böyle Neyse çeyrek final falanla Tat vermedi biraz daha böyle Şimdi neredeyiz? Çeyrek finalde miyiz? Şimdi neredeyiz i̇kinci, ikinci, ikinci tur ya ikinci Grup tur. Grup maçları e, Bugün bitiyor galiba Bitsin artık Yine azalarak bitsin. takımlarla Grup maçları azalarak bitsin Grup maçları bitiyor Bundan sonra Hep ikili karşılaşmalar olacak Maçlar iki takımlar Arasında İki takımla yapılacak ee, Dünya Suarez'in ısırını konuşuyor Dedik ee, Uruguay bir açıklama yaptı dedik mi Dedik bu adama dedik ee, hakim olun dedik Uruguay'ın her şey çok güzel. herkes diyor işte Devlet başkanımız şöyle memleketimiz böyle Bir kusurları var Suarez o da ısırıyor. işte Futboldan ben edilmesi falan gündemde Ama, Ama ısırma da yani hiç... Şimdi bu futbol Şey değil midir ya Ne? Sert bir spor değil midir Vur, tekme at, Tabii. ısırma ne demek yani? Sadece dirsek ve diz atmak. Şey. O da ve rakibine tükürmek. Mesela. Yani it, bir şeyler yap, ısırma. Ee, ee, e rakibine tükürmek de aynı şekilde ayıp. Ona bakacak olursak o birbirlerine ne hareketler, ne hareketler yapıyorlar. Hele ki böyle o korner atışları sırasında neler neler yapıyorlar görüyoruz. Yani Suarez'i konuşuyor dünya ama e, bir başka gündem e, özellikle Arjantin'de şu anda hocasının yüzüne e, su sıkan Lavezzi'nin hareketi e, bu konuşuluyor. Ne pis pis hareketler ferahlık olsun diye mi? mi? Ferahlık olsun diye ya. Maç sırasında hoca bunu almıştır. <gülüyor> Ay çocuklar bunu alıyorum o da tam oradan şey yaparken bir ferahlık olsun diye sıkıştı. Maç sırasında bir duraklama anını su içme e, şey olarak e, molası olarak kullanıyor ya futbolcular. Onlardan bir tanesinde Lavezzi'ye eee hararetli talimatlar verirken tam e, hoca, e, hoca bir sakin ol ya diyecek, Sabella. Fırt diye Su sıkmış yüzüne. O elimdeki şey var ya ne deniyorsun? Matara mı? Pet şişe. Pet şişe de değil ya böyle kaliteli olan. Tamam işte, Ama kaliteli kal olanlar da sıkılmaz ya. Nasıl? Bizde ayıplar söylemesi iki tane var. Onlar bayağı metal Katı oluyor. mı? Yok bu böyle pıt pıslı pıs pıslı. O zaman kaliteden bahsetmiyorum. <gülüyor> Adamın kafasını karıştırıyorsun. Ya o kadar kuvvetli mi diye düşündüm de. Hocayı de. biraz sinirli gördüm. Ortamı yumuşatayım dedim. Bana kızdığını sanmıyorum. Görünce, Hüce, sorarım, Hüce Görünce sorarım. Bilekçisi hoşuna gitti. Görünce sorarım lan maç sonu görmüyor musun sanki? <gülüyor> maç esnasında mı röportajı yapmışsın? Ama o benim şakalarıma alışık demiş. Lavezi. Şakacı, şakacı Lavezi. Tabii şakacı Lavezi diye geçti. Şakacı Lavezi diye geçer. Öbürü Isırgan Suarez. Bu sene güzel teknik direktörler var yalnız ya. Meksikalı teknik direktörü de çok şey gördünüz mü hiç? Hani bu Yılmaz Vural'ın bir coşkulu şeyi var ya. Hareketleri. Hareketleri maç içerisinde bir hmm. şeyleri vardı eskiden teknik direktör. Yoğun teknik direktör olduza şimdi Meksika'nın direktörü teknik de... direktörü de öyle. Ben ya en bundan... son yuvarlanırken gördüm Oturuyor ya bütün maç boyunca. Evet. Böyle bir artist hareket yapmak zorunda hissediyorlar kendileri. Hani eski futbolcuysa. Çünkü Yo, kamera el... çekiyor. Takım elbisesiyle kenarda oturan sağ sola elini kolunu ediyor. topla. Es sakız çiğne, çiğne, çiğne, çiğne, Şova çiğne, çiğne, çiğne, çiğne, çiğne nereye kadar? Bu Meksika teknik direktörünün hareketleri artistik olsun diye yapılacak hareketler değil. İçten yapıyor yani. Ben işte, futbolcusuyla sarılıp yerde yuvarlanmak ne, demek ne demek? Ben onun içtenliğine inanmıyorum Oktay. Yok yok. Bir baksan bir şey yapsan görürsün. Ege, içten İkna olursun. Ama bilmiyorum yani La Vezie'ye tepki verecek. Çünkü bu buna da şey karışıyor mu ya? Biz, FIFA buna da karışıyor mu hocaosur? Ver... Ha yani olabilir. işte bizim de buna bir tepki vermemiz gerekiyor mu? Yani mesela nasıl, nasıl yani? babaya el kaldırılmaz? Hocanın babaya kalkan el ne olur? Taş olur. olur otomatik bantaj ee, olur. Ve baba doğası tutar. Tutar. Hocanın yüzüne sıkılan su asit etkisi yaratır gibi bir şey var mı? Yani biz de bunu yerelim mi yoksa hiç bulaşmayalım? Bunlar kendi aralarındaki meseledir. Yargıya intikal etmiştir. Muamelesini yapalım. Valla bir teknik direktörden İstiyorsan bir şey gelmedi Ben bir güzelleme yaparım teknik direktörden bir şey gelmediyse bizim laf söylememiz affedersin Bir de bu şakanın nasıl yapıldığı da önemli Yani bir şeyler anlatır gel fışt, <gülüyor> diyorsa ayrı fışt diye su sıkıp sonra kaçıp uzaktan <gülüyor> diye gülüyorsa mesela o da O da ayrı Dünyanın en sabırlı adamı da şey olur <gülüyor> Ondan sonra diğer futbolcular sen de Sen sık diyorsa ee Allah'tan futbolcu değilsin ya. Yemin ediyorum. İyi ki e ben de hoca iyiydim. değilim yani. Benim sağ bekim çok iyidir. Sa yani iyi ki değil de aynı takımda olmanıza da ben ben de aynı şey takımda olmamanıza da şey, şey yapıyorum. Şükrediyor, şükrediyorum. Ediyorum. Ben Fay. de şükrediyorum. Üstelik liglerimiz falan da ayrı. Sanki Şota gibi düşünün bize. İkiz gibiyiz yani. <gülüyor> çok güzel o. Resmen kanatlandırırız takımı. bir tanesi daha mıydı? Tertemiz bir tanesi. Bunu. Daha mı iyiydi? Ya onlar ikiz birinin birinden üstünlüğü olma ihtimali Yok bir ihtimali tanesi daha da. eski gelmişti ondan daha çok Hayır canım öyle. zaten ikizliğin fıtratına aykırı birinin birisinden daha iyi olması Yok Faiz. <gülüyor> yok diyerek itiraz ediyorum çok da derinleştirmek istemiyorum bu tartışmayı <gülüyor> Sadece yok demenle şey yok de Veya cık diye İkizler bildirdim. aynı değil yani İkizler aynıdır yani Açıcı mısınız şotacı mı? Hmm. Şota Ben de şotacıyım Sen Faiz. Tamam siz. Ben de şota arkadaşlar. Arçici yani... Arçici yok mu ya? Hiç Arçici yok. Hepimiz şotacıyız İşte bu da programın birlikteliğinin en güzel en güzel örneği yani. O zaman ben Arçiciyim. Programın birden kaypaklık özelliği Ortaya çıktı. Ve Japonya'ya gidelim o zaman. Japonya daha yakından gidelim mi? Tamam gidelim. Paris'ten gidelim mi? Gidelim olur. Gidelim. 125 yaşında yavrusu oldu. Neyin yavrusu oldu? mi Yok canım, Kaplumbağa 100, 125 yaş diye bak önceden bir şey veriyorum Ağaç mı? Dinlediğimizi anladık mı okuduğumuzu gördük mü Gibi 125 yıl yaşayacak kaplumbağa olabilir Veya Karga olabilir halihazırda yaşayan ne olabilir halihazırda hazırda yaşayan inatçı birisi olabilir i̇natçı Kirpi Kirpi değil mi inatçı kirpiler Kafamız hep karıştı bizim Deve... Eyfer kulesi değil mi Eyfer, He, Eyfer. Cansız demedin ki ama canlı ben demem. 125 yıl önce geriye gideceksin. Ne var o esnada olacak kaç olay var senin? Eiffel Kuresi var. 100 yıl düş. Şöyle biraz geçmişe gidelim diyorsun. 1915. 1914. Tamam. Düş biraz 25 daha, düş. daha. 11 daha düştün mü 1889. Ne oldu 1889'da? Bana dünyadaki hadiseleri say. Sevgili bir işlemi yapmadım. Faiz. <gülüyor> o o ara... dönem Alsaz öğrende iyi şey çıkmıştı. Mesela? o zaman mahsuliydi Bir de bir kule yapılmasından bahsediliyordu. Ona da... diye bir adam. Eiffel diye. Tamam, hatırladım. İlk önce çünkü geldi İzmir'e şey yaptı. Saat kaderler... kulesini yaptı. Hayır, şey yaptı orada. İskele, liman yaptı bir tane. Evet. Liman dediğin beton mu? Yok, çok güzel bir yer. Şimdi AVM'ye dönüştü o. Bunu ileride AVM yaparsınız diye gitmişti. Ama diğer son isteği de abi. abi şimdi bu deniz kenarını bırakıp gideceğim kule yapacağım niye falan diye bir lafla gitmişti. <gülüyor> Canı sağ olsun. Ne yapmıştı o zaman? Ne kulesi Hı. yapmıştı? Saat kulesini yapmadı çünkü onu biliyoruz. İzmir'de ne yaptı Oktay? Ya? Sen daha iyi bilirsin. Eyfel kulesini İzmir'de yapan Liman yaptı mı işte ya. Liman liman yaptı. Hiç başka hiçbir şey yapmadı değil mi? İzmir'e bir tek şey yaptı değil mi? Liman yaptı değil mi? İzmir'i liman Ve hey İzmirler kendi... oy vermedi ona. Yani o kadar liman yaptık falan diye. Evet. Liman mı denir? Ne denir onun? İskele mi denir? Aha, iskele. Port yaptı, port. Aha, ha, buna port diyelim ki ileride şey olsun dedi. AVM olsun ee, Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'nin 125. Müşey Eyfel. Müşey Eyfel'in 125'i. Tabii canım, onların da canlı cansız şey canlı cansız diyorum. Dişi erkekte Eyfel erkek, değil mi? Eyfel Eyfel yani Latour, dediklerine göre Kişi. Ne? Dişi Kişi. mi? Dişi. Eyfel dişi olur mu ya? Ya evet hakikaten o kadar fallik bir şeye yani, nasıl dişi diyorsun ya? Yani? Affedersin uzaya şey veriyoruz ee, resmen gözdağı veriyoruz. Ee, 125. yaşı şerefine e, kopyası inşa edildi. Hatta şöyle söyleyelim kopyası inşa edildi. 7 Temmuz'un evet 13 metrelik küçük bir tane oluyor. yaptık çok yoğun oluyor. Çocukları da, çocukları da onu... ona çıkart. Çocukları da ona. 10'a çıkartacaksın. Küçük çocuklar tek Güzel, başlarına. Bir bir alternatif var en azından ya. Alternatif 13 metreli. Çok büyükdü yanları. Bir o de da... Paris'te Eyfel'in görülmediği tek yer Eyfel diye bir şey var ya. Onu ortadan kaldır. Bu evet. geyik bitsin artık ya. İşte evet. buyurun Eyfel görünüyor tepesinde. İlerin... <gülüyor> <gülüyor> Daha çirkin esprilere ulaştın. Gördüğünüz gibi şu dakikada. Senden bunun tamamının Fransızca versiyonunu da dinlemek istiyorum. Siz çıktınız pardon. mı Eyfel'e? Çıktık. Kaçıncı kata kadar çıktınız? Hem en tepesine üst. kadar çıktık çıktınız ve şöyle mı? bir özellik vardı biz çıktığımız zaman sigara içiliyordu. Hadi ya. Aha. Herhalde bu. Hem de kenarda böyle sabit kül tablaları vardı. Ne kadar yanlış. Aşağı silkmesinler diye. Ben ne kadar dedim, yanlış. Hey ne kadar yanlış. medeniyet işte bu. Ben kesin atan, dedim Eyfel'de aşağı yasak atan yok versin. muydu? Vardır herhalde. Ben attım mı? Ben atmadım da. Aşağı dediğim böyle yukarıdan fıtı <gülüyor> diye. Pıtı pıtı pıtı pıtı yok pıtı valla pıtı pıtı. şey dedim. Keşke şu elfenin tepesinde sigara içiliyor olsaydı. Hey yavrum hey falan diyerek. Bir baktım bir kül tabloları. Bir baktım orada birkaç tane cevval genç yakmış. Heşke içmeye question dedim. Gittim ateşleri alalım. Yes sir, please dediler. Yes sir, please. Have you ever fire? Come on and let, let me my my, my fire. Şöyle dedin zaten benden bahsettin mi orada? Ateş isteyen adam mıydı bu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Senden de bahsetmedim. Şöyle dedin mi? Niye bahsettiğimi bilemedim çünkü. Hi everyone. My name is Fire, like a fire. Fire'dan bahsettiysen benden ha, o de bahs mi benden de bahsetmedin mi? ettim ya ben. Esprit, benim bir esprim vardı ondan <gülüyor> bahsettiydin. <gülüyor> Eyfel'li. O zamanın bu kadar Eyfel dedik. İçinde Eyvallah. Çok kısa bir yerde Fransızca gecesi ya, bir şart. Dance dance dans dance bunu. yalsana sabah sabah herkesin asabı bozulsun ya. Bunda da var Fransızca. Psycho, Psycho ya bu. Kesköse diyor burada ha, da. Ha Kesköse diyor doğru. doğru. Bu Fransızca <gülüyor> bir şart. Kesköse de yani kesköse. Fransızca değil Yani, Fransızca yani Fransızca şöyle gibi. böyle. Yo yo komsi kom sayıda. E kesköse, <gülüyor> kesköse. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok güzel okuyor bu kadın. Mikrofonsuz Yay. okuyor yine. Buyursunlar efendim. Sesinin ne kadar güzel olduğunu anlatmak için mikrofonsuz okudu söylenir bu şarkıyı. Boğaz'da kayıt yoktur. <gülüyor> <Ne da okulmuş. gülüyor> hem Kadıköy'den dinlerlermiş, hem Dolmabahçe'den. Zaten ilk operanın ve maçıevlerin çıkışı da İtalya'da öyledir. Operanın Buyurun efendim. Neyi buyurdu? Okçacımızı keyifli bir ölüm haberiyle evet. stüdyoya bizi topladı. Evet. Aslında o beraber hazırladığımız bir dosya. Evet. Fahir Üçlü. Ee, onu buyurun Fahir Bey. Sepimiz gayet iyi biliriz. 1966 yapımı olan e, The Good, The Bad and The Ugly diye geçen. Evet. E, yıldızını kaybetti, e, kaybeten. Evet. E, başımız sağ olsun. Başımız. Hangisini kaybettik? Zaten. şey kaybettik. Kötü değil gitmişti. de. 1989'da. Çirkin'i ee, de kaybettik. Evet çirkin'i de kaybettik. 98 yaşındaki aktör e, hayatını kaybetti. E, maşallah diyoruz. Maşallah maşallah yani ama ben bozulurdum ha. Filmin dinamosu. Valla filmin dinamosu. O filmin dinamosuydu bence. Evet yani gizli kahramanı. Ben ki. o filmleri çocukken izledim TRT'de. Şimdi hiç fikrim yok ne olduğunu ne bittiği. Vallahi seyret ara ara veriyorlar Öyle şey kanallarda 15 dakikalık bir düello sahnesi vardır o filmde Yani 10-15 dakika onun gibi gelen bana <gülüyor> Değil mi o? Müziği o değil miydi müziği? O işte, Aa, o işte. Onu daha ya çalar <gülüyor> Tamam çalayım Var mı enstrümanın yanında? Ya müziğini Ege. çal Ege Şöyle biraz ağzımla yapayım istersen Yap bir yok, tane daha bakayım E var de onun nedir Şey yap yani muhakkak onun Sadece iyi kötü çirkin değil aynı zamanda muhteşem yedili miydi o filmin adı onda, muhteşem, da, onda da etkili bir roldeydi ee, samuraylarda mı ha yok beş, yedik o boy Yedi, muhteşem yedili diye hatırlıyorum işte muhteşem yedili mi değil mi onu bilmiyorum da bir de baba filminde de oynamıştı galiba ee, ya ya metod gal oyunculuğunun en önemli aktörlerinden bir tanesi en sadık kalanlarından birisiymiş de sadece çirkin olarak bilmemiz ayıp diye bir yorumu vardı ee, yani zaten onun şöyle bir lafı var adamcağızın. Rahmetlinin diyelim. Metot. Metot. Metot. Ill, i̇lle de metot. Bir de yani, disiplin. Disiplin. Und normal disiplin diyordu. Onu da onun bir Alman arkadaşı herhalde. Herhalde onu öğretti. Ee, şey yapmış. Şimdi bozulur insan 98 yaşında şey olunca. Yüze şurada iki kalmışken. Hakikaten ha. Hakikaten böyle şey. Bir de şimdi Clint Eastwood düşünsün. Son lafı da bu oldu. <gülüyor> şimdi Clint Eastwood düşünsün. Biraz Erol Taş'ı da çağrıştırmıyor mu? Eli, Eli Bey Eli Bey Eli Öyle Olaf. bir şey de var değil mi? Yani öyle de, tip olarak da, tip olarak da çok Kötü... Ama komik Hakikaten komik bir şey vardı havası, değil ee, mi? Komik bir havası vardı Bu yüzünde sinek dolaşan mıydı? Hepsinin yüzünde evet, sinek, sinek dolaşıyordu. dolaşıyordu Sene 1884 Hepsinin yüzünde sinek dolaşacak ne dolaşacak? Bütün filmde herkesin yüzünde sinek mi dolaşıyor? <gülüyor> evet sinek, sinek sinek sinek Ben oturayım o zaman şimdi Neyi seyredeceğim? Ee, bir avuç dolar. Bir, e, for a few dollars more. Or, more. Bir de full of dollars var. Ha. Bir avuç dolar. Bir avuç dolar. For, for a few dollars more. Ee, once more cup of coffee. Bir de öyle Bilmiyorum bir şey. Bir üç tane film değil mi bunlar? Spaghetti Western'in ona... zirvesindeki. Evet. Neydi yönetmenin adı ya? Ha, vallahi yönetmenine onu şey yapamayacağız Oktay. O da hayatta mı bakalım? O da hayatta değil maalesef yönetmen diye şey yazdım ben hemen yönetmen sizler ömür diye şey çıktı google'dan verdi mi? verdi <gülüyor> ha, yani toprağı bol olsun ne diyelim ee, bundan sonrasında hakikaten Clint Eastwood düşünsün herhalde ortada bir cenaze var el birliğiyle kaldıracağız diyerek o zaman spagetti western haftama başlıyor yap tabi ya çok güzel bak şeyler var çok güzel yani, filmler var ya şu muhteşem yediliği de alırsın en sevdiğim şey benim zamanımda kovboy filmi seyretmekti yıllardır kovboy filmine hasret en Onu... son unforgiven'ı seyrettim ben Unforgiven'da bak. Unforgiven'da güzeldir. Unforgiven dünyanın en avalı filmiydi. Kurtlarla dans diyorsun değil mi? O da çok değerli oyuncumuz. Değil mi? Çok güzeldir yani. Hoştur. Yaşından mı kaynaklı? Şimdi şöyle bir bakıyorum da. Ee, şimdi kimdi bu şeyin yönetmeni diye. Gir, hatırlayamadığımız im, isim diye de. Şöyle im, bir gir, ee, kaybettiğimiz ee, Elay Bey'in şeyine e, bakıyorum. IMDB'deki sayfasına. Pek çok filmde oynamış kendisi. Pek çok filmlerde oynadım. Yaşından kaynaklı herhalde. Onun da bir avantajı olabilir. Vallahi Zamanı. geçen seneye kadar oynamış bile olabilir. Öyle diyeyim sana. Mystic River'da oynamış. Hiç hatırlamıyoruz. Ondan sonra... Başka neydi o? Bir, bir de sürü, tabii, bir sürü ama. ama çok da ses getirmemiş filmde oynamış olma ihtimali. New York I Love You'da oynamış. New York I Love You. Şeyi hatırlıyoruz zaten. I Love You. <gülüyor> Eğer günün birinde New York olsaydınız nasıl ayla view derdiniz sorusunun cevabını yani, yani. sanırım aldınız. Oktay, e, iarda Bir biraz da bize var. bakar mısın? Biraz da bize bakar. Vallahi aldı, aldı evet. o portatif bilgisayarı başını kaldırmıyor ya, da, ya. Başını 2048 benim yani portatif o oynamadığım zaman ne yaptığım önemli çocuklar. Evet daha önce ne yapıyordun? Hiç. Hiç. Televizyon karşısında geçiriyordum. Uçan arabalan geliyorlar. Heh. Kimler geliyorlar? Uçan arabalan Uzaylılar geliyorlar. mı? 98-2000 model uçan arabalar Tel Aviv'de dünyanın ilk uçan araç sistemi için düğmeye basıldı. Tel Aviv Belediye Başkanı adı neydi onun? Büyük Başkan diye geçer. Tel Aviv <gülüyor> Belediye Başkanı. Hatta Cengiz. E, Cengiz miydi? Bir şey. Hakkı İngiz, mıydı? Murat mıydı? Neyse, e, proje şöyle olacak. Proje kapsamında İsrail Uzay ve Havacılık Dairesi, kısaltması yok maalesef, İsa. o yüzden veremiyorum. Ee, e, ondan sonra cim. İsa da olmayabilir de. Şey Normal oldu. arabalarımız uçacak. Olabilir. Normal arabalar uçacak. Hayır canım, ona özel. 500 metre uzunluğunda manyetik bir ray yapak demiş bir tanesi. Yapak tamam. E, ondan sonra deneme amaçlı olsun bu proje falan. Ee, e, dolgun onu, varsa ola yapışmaz mı? İşte böyle zıbın diye şey yapıyor Araba senin boyunca, ağzındaki dolgu Senin ağzındaki kemer, dolgu, tokal. Seni valla e, Hakikaten yanlışlıkla mesela şey yuttun diyelim Para yuttun Para yuttun onu bile alır Alır hem de mideni parçalayarak e, Trefin yoğun olduğu bölgelerde kilometrelerce uzunlukta raylar kurulacak Hı -hı. Ee, ama buna özel araçlar Herkes kendi aracıyla değil Buna ayrı tamam. araçlar var Onlarla şey yapmaya başlayacağız Valla bir iki aya kadar başlayacağız demişler Kısmet sene sonuna yetişmeye çalışıyoruz Bunlar üçüncü köprü ve üçüncü havaalanına Nispet olsun e işte diye yapılan telavi, Zavallı bir projesi. takım çırpınışlar i̇şte Resmen bir, kıskançlık projeleri işte Bin yılın projesi diye çıkmışlar ama <gülüyor> yani Ben sadece şöyle gülümsüyorum yani Ama yani müstehsi bir gülümseme Biraz da hınzırlık var öyle bir gözünüzde canlarsa dinleyicilerimize söylüyorum yani. Evet onu. ben çünkü görüyorum şu anda o <gülüyor> yorumunu. Şeyini. Yani hayırlısı olsun ne diyeyim yani o zaman, uza, uzayan olsun. kol yani Tel Aviv'den olsun ne diyeyim. Bir bilim haberi de ben vereyim. Bir Buyur. teknoloji haberi de. İlk insan robot canlı yayında dün tanıtıldı. Ee, hangi ülke olduğunu az çok tahmin ediyorsunuz. Ah şu çılgın Japonlar. Japon işi e, olarak tanıtıldı. Ee, hakikaten bunu zaten daha Japon önce... style'a dediğimiz e, Türk sinemasının önemli filmlerinden bir tanesi. Hani hep bir şey tartışması olur. Hollywood mu e, teknolojiye şey yapıyor? Yeşilçam mı? Yoksa <gülüyor> işte teknoloji mi Hollywood'a e, ilham veriyor falan diye onun ikisi de olmadığı ve Yeşilçam'ın aslında teknolojiye ilham olduğu, ilham verdiği ortaya çıktı. Çünkü Japon bilim insanları insanlığın geleceğiyle ilgili bu insan e, robotu bak insansı robot değil. Yanlış anlamayın. Lütfen. Bugüne kadar pek çok insansı robot oldu çünkü. Neydi Asimo'nun adı? Asim. Yani Asimo'nun Asimo. adı derken Asi. ne deniyordu ona? Asi. Hayır Asimo da bir şey robot deniyordu onu. Ne deniyordu akıllı ya? Robot. <gülüyor> Ak akıllı robot. Diplomotik akıllı bıdık robot. Akıllı butuk gibi bir şey ya. <gülüyor> şey mi? Üsküdar Gideri evet, ki. Asimo aldı da bir... tam Asim... yalakaydı ya. Evet. Yalaka robot, robot diyebiliriz yani. Hangi devlet başkanının karşısına çıksa bir yöresel türkü Ondan sonra bir el sıkma, bir jest. Ya sen onu yalakalık olarak düşünme canım. O diplomatik diplomasi robotuydu o yani. Ben onu tam şey robot sinsileri olarak düşünüyorum. Sen Herkese de... böyle aman efendim, paşam efendim, canım efendim falan filan Ama değil, sen sonra yani, dünyayı ele geçireceksin. Şey gibi mesela devlet başkanı olsan, evet. mesela bir, bir başka bir ülkeye ziyarete gitsen resmi ziyareti, oranın yerel kıyafetlerini giymez misin? Ya işte. Diplomasi bunu gerektirir. Niye yani... canım terlediysem değiştim. ben oraya sanki şeyle mi gidiyorum? Ben de güzel diplomatik kıyafetle gidiyorum. Takım öyle bir mi? şey mi giymişim. Ya ben tamam kendim... seni mesela yerel şeyleri yani gezdirdiler. Bir şapka bir kaftan en fazla. Ha işte tamam ha, o şey da öyle Şey işte. olursa hani geziyoruz efendim şu çadıra gideceğiz. Bakın böyle yöresel şeyimiz var. Otur kalk dizizi yapar. E ben şimdi sadece diplomasi dediğin o ülkeyle bitmiyor ki oradan döneceğim belki ben başka yere gideceğim. O da doğru. Ha, o zaman derim ki mesela bazen yatıya gidersin de. Hiç gitmediniz mi üniversiteye? Yatıya zaman? mı? Gittik. Bir tişört yok mu abi? Bir şey short evet. mort falan Tabii. verirsin değil mi? Aşortman. Aşortman altı veya short. E, Onlar hep bir kenarda hazır durur. Gider öyle isterim. Ben yani yöresel kıyafet dediğim bir aşortman altı ve tişört. Ve bu işi halledebiliriz. İlla efendim kaftan giyin böyle... Kafama böyle bizontaki... Olmaz ki yani. Sen yani yatarken mesela giyeceğin şeyi şey yapıyorsun. ya da, başka işine, ya da gündelik. işine yarayacak kıyafetten bahsediyorsun da bu nezaket ve kibarlıktan eski, yapılan eski şey. Eski kot var. varsa eski kot da giyerim yani. Ben de şey derim yani yöresel bana sahip, getirseler kod. kaftan ve kafama bizon kürkünden bir tane şey. Piramit. Pardon derim siz giyiyor musunuz bunu? Ben burada ki böyle giyerim. Bizim ya... yöresel hiç görmedim sokakta bana niye... Be? Çünkü adamın maymunuydı. Sonra gülüyorlar Evet, gibi arkadan bana. fotoğraflarını çekip bu da böyle belek gübelek <gülüyor> yapıyorlar. Yakan Ay. şeyi giymem ben de. Nasıl bir nezaket olursa olsun. Mesela bu belki etirdler mesela böyle şeylik tüylü tüylü bir şekilli, kıllı kıllı bir kazak. İşte Bunu giyiyoruz efendim. efendim bu beni yakar. Bu yakar diye Oktay. Tartletir, dalar. Dalar, dalar. dalar. Şu ana kadar iki kadın droid yapmış Japonlar gelecekte tamam. bu robotların birçok alanda kullanılabileceğini söylemiş uzmanlar ve saç Özellikler mesela. Oca bana sordun mu? Saç veya Mikiyama Oktay saç diye hiç herhangi bir şeyin var mı? <gülüyor> var tabi. Sorulan sorulara cevap veriyormuş. Mesela gidiyorsun Mikiyama Oktay diyorsun. Sen gidiyorsun mesela. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Mikiyama Oktay. Bu bir soru mu? Hayır. Ama Hayır. buna bir yorum yapıyor Oktay işte. Robot. Ama Oktay. bu bir sorun. Çünkü diyecek ki bu efendim bu İtalyanca bana niye artistlik yapıyorsun? Bir de sizin isminiz sen, faal edecek bir mesela. Bir de bir şey soracağım Oktay. Bizim dükkana gelen sürekli gelen bir İtalyan var biliyorsunuz. Evet. evet. Sen, ona gidip... Sen, sen hiç ama, ona gidip... Iki ona iki gidip Watashi ama... ve Oktay demeyi düşünüyorum ben. Böylece çember kapanacak. O ikisi buluşursa... İkisi dedim bana o aileyle ya, bu, şey, bu İtalyan beyefendi buluşursa işte bence, olay kapanıyor. Bana nasıl? böyle konuştu, bana böyle konuştu diye gelecekler sonra bana şey yapacak. <gülüyor> ne olacak? Sakaldı. Hep beraber gelecekler. Böylece ne yapılacak? Sinerji. Arkadaş arkadaş ortamı olacak falanlar Sefer. filanlar ama bu planlarım anlaşılmıyor benim işte. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Türev semalar sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Perşembe sabahındayız öyle böyle bir pazar. Falan falan falan değil. Değil. <gülüyor> bugün bazı semtlerimizde pazar var perşembe pazarı perşembe aman şey diyeyim, onları kaçırmıyoruz Ve bazı semtlerde yoğun olarak pazar zannediliyor bugün hayır aman. hayır, öyle değil bugün perşembe evet. yarın son programımızı yapıyoruz eylül'e kadar onu da buradan bir kez daha e, olursa da ekime kadar gecim yani. eylül'e kadar değil ona ekime kadar diye İnşallah sevenler değil mi haberimiz var mı son dakikada Yoksa, son dakikada bence veda girişmesi... konuşmaları ve e, taklitlerle kapatalım bence bu saati. Sanatçı taklitleri mi yoksa birbirimizin taklitleri mi? taklitlerini yapabiliriz. Yani sanatçı İstiyorsan taklit sanatçı taklit iyi taklitleri iyi olabilir. Oktay Demirci'nin Miak... haberi varsa verebilir. Oktay Demirci yarın var hat... mısın yok musun? Yarın varız canım. Yarın varız. Yarın veda programını Yarın varız mıyım o kekleri, pastaları, börekleri, kısırları? Şimdi yarın Ege kısır yapıyor getiriyor. Ben kek yapıyorum. Ben de patates atası. Sen ne getiriyorsun altosu. Fahir? Patates salatası mı? Tabii. Ya onun yerine başka bir şey yapsam. Yeah, ya. Yeni de güzel yapıyor. Fahri çok güzel soğuk, yapıyor. Soğuk soğuk patates salatası. Mayonesten kaçınmıyor o yüzden güzel. Bol bol. turşu olmuş sulunlu. Karabiberli şeyli kırmızı tursu biberli tursu falan da şey içinde. olur ya. Kaynatmasın midemizi sabah Yok. sabah. Hiçbir Ama şey şey sizin yaptığınız kısırlar kaynatmıyor. <gülüyor> benim yaptığım patates Sen salatası. Sen içecek getir istersen. Tamam. Şey suyu getir. 2,5 litrelik fanta suyu getir. Fanta getirir. suyu getir. Fanta suyu getireyim ama biraz var evde. 1,5-2,5'lik buçuk, almıştık. Tamam onu, bir da bir onu da getir abi içilir. Yarım bardak, yarım bardak paylaştırır. Önce üleştirir. onu içeriz. Geçen hafta aldım ama sıkı sıkıya kapattım ağzını. Önce onu içmeyiz yalnız. Ben onu şimdiden bak şey yapayım yarın olay çıkmasın. Önce onu da yeni açılan Sıfır. şişeden yarım bardak koyarız. Eskisinden yarım bardak koyarız. O zaman gider. E. Doğru bak çok Gideri mantıklı. Derken... Gideri var. <gülüyor> Gerçi o zaman da anlaşılıyor ama yabancı yok nasıl sonramızda? Sonra hep güzel karnımızı güzelce mi doyuralım ki gün boyunca çünkü ihtiyacımız olacak Upslayarak <gülüyor> ıpslayarak yayınımızı en son şey yapalım Niye öyle gün boyunca ihtiyacımız olacak gibi Kısır güldüm Kısır var falan? bir dakika sen ben ne yapacak Ben anlamadım niye güldüğünü Sabah güzel yiyeceğiz ki Tamam Gün boyunca hareketli bir gün son Hiç program Yani Zangır herhalde olurdu. bir sabah Ona bu ki şeyle bitmiyor <gülüyor> Niye güldüğünü ki. anlamadım yani en son <gülüyor> Bakiline de gülüyorum yani. <gülüyor> bir şey soracağım sen bir ne yapıyorsun? Bir şey mi var bildiğim bizden gizli bir şey mi? Ya var? sen ne yapıyordun bana bağırtma. Ben kek yapacağım. Sen kek yapacaksın. Mercimek köftesi yapan yok mu aramızda? Yok. Mercimekli kek yapsın istersen. Mercimekli kek diye bir şey yok. Bir şey yok. Yapsın. Kısır <gülüyor> kısır yapacak Ege olmaz mı kısır, kısır Ya o yapsın mı? ben sen kek yapı. Tatlı, tuzlu, ekşi. Yani iyi kötü çirkin gibi bir üçleme olması gerekiyor ya bu. Hmm. Seninki tuzlu. Hmm. Seninki kek. Hı dedik ama yani. Tatlı. <gülüyor> Tatlı, tuzlu, eşki. Sen ben de içecekleri getir işte. Turşu getir o zaman senden. Eşkili köfte yapayım ne yapayım bir şey yapayım ya. Bir şey yapmak <gülüyor> lazım yani onu söylemeye et yok bu da ortaya çıktı dinleyicilerimiz fark etmişlerdi. Hiç evet, et yok kültürme. ya. Hiç Ge et yok yani. Sabah sabah da olmaz ama ya. Vallahi yapalım. hakikaten ya böyle şey olmaz. İsterseniz işte. sucuk getirelim. İsterseniz sadece poğaçayla ile geçiştirelim. Sucuk getireyim mi ben? Kaynatıyor sucuk sabah var, sabah yarım yemin sucuk ediyorum. Getir abi dolabımızı eski... şöyle bir şey yapalım. Hakikaten Hı. bu senin dediğin ziyan sofralarını bir kuralım. O da bir şey olsun. Güzel, o zaman ben size 3 tane ayrı çorba getiririm yarın sabah. Güzel yiyelim ki sabah. Çünkü <gülüyor> bak. Ne olacak ya? yarın <gülüyor> yine yine güldü. Sen de fark mi Güzelce güldüm karnımızı doyuralım sabahtan. Abi doyuralım ki yani gün boyu zinde olmamız gerekmiyor mu yarın... Bir şey planlıyor. Son gün <gülüyor> diyor vallahi faahir bir şey planlıyor bizimle ilgili. Ne yapacaksın? Şu demin <gülüyor> gene <mı>? ne olacak? Onlar <gülüyor> <gülüyor> mı gelecek? Ne? Yok abi yani ben istiyorum ki aç aç. Sabahtan güzel yiyelim mi diyorsun? Sabahtan. Sen derdin oğlum. Çünkü Bunu... sabahtan güzel yemezsek çabuk acıkırız şey olur. Oktay sen çok iyi bilirsin bu çabuk acıkmaları. Sevgili işler. <gülüyor> Oktay Demirci'nin çabuk acıkmaları müşürdür. Erken yerse erken acıkıyor biliyorsunuz. Aman ha sakın kimsecikleri erken yemeyin. <gülüyor> tamam belki yarın, slogan biraz zayıf oldu ama. Yarın bütün yılın değerlendirmesi de yapılacak Yapacağız, her sene evet. olduğu gibi. Sene, evet. En güzel espriler kimindi? Neydi? Espriler Pardon. sahiplerini alacak. Espri Oscar'ları diyebilir miyiz yerimize? Evet, yarın Esprili için. Oscar'lar değil aman ha. Aman, espri Oscarlar. Bir tane Espri Oscar'ları içinde yılın şakası diye bir şey gördüm ben. Hiç bir şaka lafı kullanılmıyor hep espri. O ne onu anlamadım. Espriler şakalar diye duyuruyoruz ya. He. Birkaç tane de şakamız da oldu. Ha şaka kategorisiyle espri kategorisi hayrı Senin mi? de var çok güzel şakaların. Sen espri diye yaptın ama şaka olarak kaydedildi. Hadi ya öyle tabii. mi geçti şey kayıtlara? Tabii. Espriler ve şakalar. O zaman değil. o kategorilerde şey yapacağız. Ödülleri biraz da süpürecek bakalım kefir, kefir getirin demiş. Azıcık kefir kefir biraz biraz da kefir. Biraz da kefir getirin kefir, demiş. Kefir İram kete Hanım. ve tabii ki tofu. Zeynep Hanım değil mi? demiş mi hmm. and my monkey de zahidemle yarışır uzunlukta bir şarkılara ek oldu demiş <gülüyor> teşekkür ederiz uzun <gülüyor> şarkı. Ne çaldığımız parça neydi? Mi and my monkey. Nere de nere de onu mu diyorsun? <gülüyor> mi and my monkey. Bu arada bugün e, bütün dinleyicilerimiz dinicilerimiz arasında sadece avukatlar galiba kullanabiliyor değil mi bu? Ankara Barosu e, ne yapıyor? Efendim, Ankara barosu gene yaptı yapacağını diyebildiniz. Ankara barosunda ön seçimler var. Ön seçimler var, Ön seçimler de. var, herkesi. Bunu durdan duyurmak şey olabilir mi? Gidip oy kullanmaya hmm. davet ediyoruz. S söyleyemiyoruz değil mi birine? Yok, Twitter'dan söyleyebiliriz ama Twitter'dan söyleyemiyoruz. Bunu paslayalım. Peki efendim, iyi şanslar diliyoruz Tertemiz bir seçim olsun. Yani şaibesiz, şaibesiz. zaten yani oy baronun ederim. olduğu ya ne şahibesi ya? Ne, ne şahibesi yani. Doğru, doğru orada. O haklı, da doğru. Haklı, Herkes birbirinin tanımlığı orada şimdilendi biraz ama haklıydı yani. Benim. Baroda mı oluyor bu? Adalet sarayında mı Yok var? ya onun arkasında bir tane kafe var ya orada yapıyorlar Kafene. seçim. Kafede. Kafede seçimleri. Evet. Zaten ondan sonra da orada kuru pastalar ve şeyle... Orada da mı kuru pasta? E tabi her yer kuru pasta. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar dünyada bu kadar kuru pasta <gülüyor> kim diye artanlarla anlamadım. gelelim yani. İsterseniz evet ama avukat şeyine bakıyorlar mı orada acaba? Kim avukat mısınız değil misiniz diye. Çünkü oy kullanmak için avukat olmak gerekir. Evet. Oy kullanmak için değil de kuru pasta yemek için sadece... Sadece bir avukata vekalet vermen yetiyor. Ha öyle mi? Sen tabii. hem vekaleti veriyorsun hem pastayı mı yiyorsun? Aha. Nasıl bir şey ya? Ege'nin mükemmel düzeni bu. Ya öyle bir sistem var işte. Şeyden alacaksın ne derler noterli vekalet nameni al kuru pastanı ye ama tabii ki kuru pasta kısmı bir, ileride açık bir et kısmı var oraya sadece avukat. Hakikaten anladım. ya bu ara et tüketmiyoruz biraz et tüketelim de hakikaten kan şekerimiz mi düştü ne oldu Şu çocuklar? Dedikten sonra gülseydin fari iyice korkacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan yarın güzelce yiyelim de. <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Vallahi ne yapamıyorum. Bizi neler bekliyor? Sevgililer sevgili sevgili de. <gülüyor> biz de bilmiyoruz. Vallahi bilmiyorum. Yere sabah görüşürüz şeker sevgisi sabah sabah. Mükemmel bir gün olacak.